1. Bölüm Hüzün Kendi yolculuğumuzu yapmak için buradayız. Bu yolculukta kendimiz olabilme cesaretini bulmamız kolay değildir. Ama kendimiz olmadan yaşamımızdaki hiçbir şey anlamını bulamaz. Timur tanımlamakta güçlük çektiği duygularla doluydu. Ciseleyen yağmuru aldırmadan kum kapıdan beyazta yürümeye başladı. İki saat sonra çay evine gelirken heyecanlı ve umut doluydu. Üniversite öğrencilerinin mekana dindiği çay evinde Nesrin'in karşısında oturdu. Beklenen gün ve saat geldi diye içinden geçirdi. Kalbinin atışını kulaklarında duyuyordu. Derin bir nefes aldı. Nesrin, senden hoşlanıyorum, görmediğim zaman özlüyorum, aklımdan çıkmıyorsun dedi. Derin bir nefes alarak devam etti. Benimle evlenir misin? Vay be, söylemişti. Evet, sormuştu. Artık o yaydan çıkmıştı. Aman Allah'ım ben evlenme teklifi ediyorum dedi. Sanki rüya alemindeydi. Anlayamadığı bir güç onu yönetiyor, konuşturuyordu. Söylediğini sonra duyuyordu sanki. Benimle evlenir misin? Evli bir adam olmaya hazır mıydı? İstiyor muydu? Üzerinde pek düşünmemişti. Peki neden şimdi burada nesine evlenme teklifi ediyordu? Kıfası karışıktı, heyecanlıydı, korkuyordu. Korkuyordu ama kum kapıdaki çay evinde bayram çocuğu heyecanıyla gelmiş, buluşmuş ve birkaç tatlı söz ve sohbetten sonra Nesrin'e evlenme teklifi etmişti. Nesrin bir an şaşırdı ve duraksadı. Sonra hafifçe gülümsedi. Ah ne tatlısın dedi. Bunu hoş bir sürprizle karşılamış çocuğun mutluluğu ve sakinliğiyle söyledi. Kendisi bu kadar kaygılı ve heyecan doluyken Nesrin'in böylesine rahat oluşu Timur'u rahatsız etmişti. Şaşırmış, kendine güvensiz, mahcup öylece bakıyordu. Nesrin kendisinden emin, sevecen bir tavırla konuştu. ''İyi bir insansın, hem de çok. Seni tanımış olmaktan mutluyum ve arkadaşlığını kaybetmek istemem.'' dedi. Gülümseyerek Tümür'ün eline tuttu. Sakin, sevecen bir şekilde... ''Biliyor musun ben tek çocuk olarak büyüdüm. Amerikan kolejinden mezun oldum ve sık sık Avrupa ve Amerika'ya gitme fırsatım oldu. Farklı farklı insanlarla tanıştım. Bu nedenle iyi bir insan görünce tanıyorum. Sen iyi bir insansın.'' Bir an sessizlikten sonra Timur kendine sordu. ''Hayatı paylaşmak için iyi insan olmak yeterli midir?'' Bilmiyordu. Düşünmemişti. ''Hayatı paylaşmak.'' diye düşündü. ''Evet, evlilik bu olmalıydı.'' Nesrin üzgün bir sesle... ''Sen hiçbir dış ülkede bulunmadın değil mi?'' diye sordu. Timur hayır anlamında başını salladı. Nesrin bu anne, abla şefkatini hatırlatan gülüşü, dokunuşu, elini tutuşu onu yaralıyordu. Keşke daha fazla konuşmasa diye içinden geçirdi. Kendini onun küçük kardeşi gibi hissetti. Nesrin kendi kendine konuşur gibi yumuşak bir sesle ''İyi insansın, arkadaşlığını kaybetmek istemem.'' dedi. Zor şeyler söylemeye hazırlanan birinin ciddiyeti ve kardeşini kırmamaya çalışan ablanın özeniyle devam etti. ''Bu konularda insan gerçekçi olmalı. Yani evlilik konusunda demek istiyorum. Bunun farkındayım. Etrafımda mutsuz evlilikler görüyorum. Bir sene sonra mezun olacaksın. Biliyorum. Akademik kariyer yapmak istiyorsun. Başaracağından, iyi bir akademisyen olacağından eminim.'' Durdu. Yutkundu. Özür dilercesine gülümsedi ve devam etti. Gerçekçi olmalıyım. Benim hayattan farklı beklentilerim var. Senin imkanlarınla alışık olduğum hayatı sürdürebileceğimi sanmıyorum. Yeniden biraz üzüntü, biraz mahcubiyet dolu gözlerle Timur'a baktı. Kuaförümü değiştirmek bile bana zor gelebilir, dedi. Timur ilk defa Nesin'in saçına dikkatle baktı. Pek anlamazdı ama biçim verilmiş bir saç olduğu belliydi. Timur'un ailesinden, içinde büyüdüğü yakın çevreden hiçbir kadın kuaföre gitmemişti. Nesrin, kendi çevresinde görmeye alışık olduğu türden biri değildi. Timur, zengin kızla evlenmeye çalışan fakir delikanlı rolündeydi ve eski Türk filmlerinden bir sahneyi yaşıyorlardı sanki. Gülünecek durumdaydı. Elini çekti, önüne baktı. Kafası uğulduyordu, utanıyordu, kendine kızıyordu. Saftı, toydu, bilgisizdi ve tecrübesizdi. Nesin kendisine gülümsedi diye kendi dünyasına safça bir hikaye uydurmuş ve bu hikayeye inanmıştı. Nesin'e bakmadan bilmiyordum dedi ve dişini sıktı. Gözyaşlarını içinde boğdu. Nesin uzandı. Yeniden Timur'un elini tuttu. Şefkatle hep arkadaş olarak kalalım tamam mı Timur? Diyerek gözünün içine baktı ve gülümsedi. Zorla gülümseyen Timur cılız bir sesle tamam dedi. Gücüne gitmişti incinmişti. Anlayamadığı bir öfke içindeydi. Nesine kızmak istiyor, ama haklı bir neden bulamıyordu. Bu haliyle Nesin'in hayatına girecek ve onun hayranlığını kazanacak bir erkek olmadığını anlamıştı. Bunu daha önce hiç düşünmediğine hayret etti. Onun hayranlığını kazanacak güçlü erkek olmak için bir istek duyduğunun ancak şimdi farkına varmıştı. Nesine ilişkisinde güçlü olma isteği nereden kaynaklanıyordu? Daha önce bunun üstünden neden hiç düşünmemişti? Şimdi kendini, dilini bilmediği yeni bir ülkede istenmeyen biri olarak bulmuştu ve bir erkeğe yakışmayacak kadar saftı. Gittikçe kabaran bir sıkıntı vardı içinde. Küsmek, yaz tutmak isteyen bir yönüyle tartışıyordu. Yürürken çiseleyen yağmurun yüzüne ve ensesine dokunuşu hoşuna gitmişti. Beyazıt meydanına yaklaşırken karışık duygular içindeydi. Reddedilmişti ama bu reddediliş tuhaf duygular yaşatıyordu ona. Kafası karma karışıktı. Bir yandan "Oh iyi ki hayır" dedi Şimdi sadece kendi yaşamımdan sorumluyum, Özgürüm diye hissederken diğer yandan güçsüz bir erkeğim, Ben de bir eksiklik var duygularını yaşıyordu. Güçlü olmadığını hissediyor ama güçlü olmak için ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Galiba güçlü olmak paralı olmaktan farklıydı ama nasıl farklı? Neden bana gülümse de öyleyse diye düşündü. Kendini kandırılmış hissediyordu. Neden hoşlanıyormuş gibi davrandı? Gururumla oynadı. Anlayamadığı şeyler olduğunu hissediyordu. Bir korna sesiyle uyandı ve kendini bir taksinin önünde buldu. Öfkeli şoför, ''Dağdan mı indin be kardeşim?'' diye ona bağırıyordu. Dalgın dalgın yürürken Beyazıt'a, Beyaz Saray Çarşı'nın önüne kadar gelmiş, karşıya geçerken trafik ışığının farkına varamamıştı ve az kalsın arabanın altında kalıyordu. Ne diyeceğini şaşırmış, kafası karışık ve şaşkın bir halde orada öylece durakladı. Taksinin arkasındaki araçlar korna çalmaya başladı. Biri koluna girdi ve karşı, karşıya doğru onunla birlikte yürümeye başladı. Bir yandan yürüyor, bir yandan da konuşuyordu. Delikanlı, hadi yürüyelim. Tehlikeyi pek anlamış görünmüyorsun, şimdi dalgınlığın sırası değil, dedi. Karşıya geçmişlerdi. Kolundaki adamla göz göze geldiler. Yaşlıca, kır saçlı, güler yüzlü. Gözleri berrak ve sevecen bir insan ona bakıyordu. Timur'un içinden onun boynuna sarılarak ağlamak geldi. Ağlama duygusunu güçlükle bastırdı. Kır saçlı adam ayrılmak üzereyken durdu. Timur'a döndü, yüzüne baktı. ''Hüzün ve dalgınlık yaşamın parçası ama siz hüzünlüsünüz ve dalgınsınız diye herkesin arabasını durdurarak size yol vermesini bekleyemezsiniz.'' dedi. Timur mahcubiyet dolu bir gülümsemeyle teşekkür etti. Gözlerinde damlacıklar oluşmaya başladı. Yaşlı adam yüzündeki gülümsemeyle, dünya bazen kap karanlık gözükür. İnsan kendini yapayalnız ve değersiz görür. Bu duygularda yaşamım bir parçası dedi ve şefkatle, bence sizin sizi anlayacak biriyle konuşmaya ihtiyacınız var diye devam etti. Timur artık göz açlarını tutamıyordu. Damlacıklar gözlerinden süzülmeye başladı. Kırsaçlı adam adım Yakup dedi. ''Sahaflar çarşısında Elif kitap evinde beni bulabilirsiniz. Zamanınız olduğunda gelin bir çayımı için.'' Elini uzattı. Timur uzatılan eli sıktı. Artık hiç tutamadığı gözyaşlarını göstermemek üzere mezleciler yönüne döndü. Kaldığı yurda doğru yürümeye başladı. Kaptanoğlu özel öğrenci yurdunda ikinci kattaki odalardan birinde üç öğrenciyle birlikte kalıyordu. Geldiğinde odada kimse yoktu. Ayakkabılarını çıkardı ve et uzandı. Ağlayabilecek yalnızlığı bulduğu için mutluydu. Ağlamadan sonra gelen tatlı uykuya kendini bıraktı ve o gece elbiseleriyle uyudu. İkinci Bölüm Anılar Derdim yüreğimde, eller ne bilsin. Bütün gece sıkıntılı rüyalar görmüştü. Yurttaki arkadaşları sabah derslerine gitmiş, Timur odada tek başına kalmıştı. Kafasının karışıklığı devam ediyordu. Tuvalete gittikten sonra üstündekilerin karışık olmasını aldırmadan öğrencilerin kahvaltı yaptığı lokantaya geldi. Boş bir masaya oturdu. Simit, beyaz peynir, zeytin, domates, salatalık, sahanda yumurtadan oluşan kahvaltısına başladı. İşte bu kahvaltıların şahıydı. Bundan daha güzel bir kahvaltı düşünemiyordu. Acaba Nesin ne tür kahvaltılar sever aklından geçirdi. Bu küçük lokantaya üniversite öğrencileri gelirdi. Mütevazi bütçeli ailelerin çocukları. Nesin'i karşısında hayal etti. Bu ortamdan herhalde sıkılır. Tabakları, çatal ve bıçağı, kaşığı beğenmezdi. Simite baktı. Simit simitti ve herhalde zengin de fakiri de aynı tür simit yerdi. Farkına varmadan simide okşadı. Hayalinde üç yıl öncesi canlandı. Üniversite açılmış, ilk derse gitmişti. Ders öğleden sonraydı. Heyecanlıydı. Üniversite eğitiminin ilk dersi için en iyi gömleğini yıkamış, ütülemişti. Ortanca ağabeyinden kalan ceket sekiz yıllıktı ama iyi bakılmıştı ve kaliteliydi. Büyük abinin verdiği kravat, kravatı takmıştı. Tabanı tamir ettirdiği ayakkabılarını o gün için boyatmıştı. İki gün önce her renk pantolonla giyilecek koyu kahverengi bir kemer almıştı. Edebiyat fakültesinin ikinci katında Psikoloji ve Güzel Sanatlar bölümünün bulunduğu koridorda bir büyük oda sınıf olarak kullanılıyordu. Uzun dikdörtgen masalar ve bu masaların etrafına konmuş tabureler vardı. Arkalarda kimsenin olmadığı bir masaya oturmuş, diğer masalardaki öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun şık giyimli kızlar olduğunu görmüştü. Bir süre sonra sınıf dolmuş, hiç boş tabire kalmamıştı. Timur'un karşısına açık tenli, orta boyda, kısa kıvırcık saçlı, yeşil gözlerinin içi gülen bir kız oturmuştu. Sonradan adının Mine olduğunu öğrendiği bu kız yanındaki arkadaşlarıyla konuşuyor ve orada olmaktan mutlu görünüyordu. Timur'un çevresinde pek görmediği tarzda dekolte giyinmişti. Göğüslerinin üst kısmı görünüyordu. Timur kıza bakamıyordu. Ama aslında ondan başka bir şey de düşünemiyordu. Elini uzatsa dokunabilirdi. Ama orada Mine tarafından fark edilecek, dikkate alınacak biri olar olarak var değildi. Hangi hocanın hangi derse olduğunu hatırlamasa da o ilk dersle ilgili aklından iki şey kalmıştı. Bir çift yeşil göz ve Mine'nin gerdanı. Ama şimdi bu kahvaltı masasında farkına vardığı bir şey daha vardı. O gün o güzel kızın yanında varlığını hissedilmemesi içini acıtmıştı, düşündü. İkinci sınıfta derslerinde başarılı olduğu için asistan öğrenci olup deneysel psikoloji laboratuvar çalışmalarında hocalara yardım etmeye başlayınca kız öğrenciler onu görmeye başlamıştı ve artık doğum günlerine davet ediliyordu. Hatta bir dans kursuna yazılmış ve bazı dansları öğrenmişti. Hiçbirini tam beceremiyordu ama doğum günlerine gitmeye cesareti gelmişti. Ondan hoşlanan kızlar bile olmuştu. Nişan taşında oturan sınıf arkadaşı Filiz, evinde yaptığı bir partiye onu davet etmiş ve odasını bile göstermişti. Timur, küçük bir saray olduğunu düşünmüştü. Odada küçük bir kitaplık da vardı. Nessin'le o yıl Deneysel Psikoloji Rapportörü'nde tanışmıştı. Nessin sakin bir kızdı. Yüzünde hep bir gülümseme vardı. Olgun bir yetişkin izlenimi veriyor. Sakin hali, uçarı olmayışı, sıcak gülümseyişi, konuşmaktan çok dinleyişiyle güven duygusu uyandırıyordu. Şimdi daha iyi görünüyordu. Nesin ondan bir kardeş gibi hoşlanmıştı. Timur'un çevresinde olması, konuşması, hal ve tavırları onun hoşuna gitmişti. Bir çay daha istedi. Gelen bardağı kavradı. Aslında eli yanıyordu ama Nesin'e öyle odaklanmıştı ki bunu anlayamıyordu. Nasıl olmuştu da Nesin'in kendisine bir kardeş gibi baktığını anlayamamıştı? Safın tekiyim diye içinden geçirdi. Elinin yanması dayanılmayacak hale gelince bardağı hızla masaya bıraktı. Psikoloji bölümünde bir doçent abi İstanbul'un zengin ailelerinden birinin kızıyla evlenmişti. Kızla psikolojisi öğrencisiyken tanışmışlardı. Neslinin ailesinin zengin olduğunu duymuştu. Zaten giyiminden belli oluyordu. Timur o doçent abi gibi zengin bir İstanbul ailesinin kızıyla mesela neslinde evlense kasabasında herkes bunu konuşurdu. Annesi babası ne kadar memnun olur kendisiyle ne kadar gurur duyarlardı. Kum kapıdaki çay evine giderken evlenme teklifine neslinin evet diyeceğinden emindi. Bu kadar saftı. Sıcak bardağı yeniden sıkı sıkı kavradı. Bardak eski sıcaklığını kaybetmişti. Eli pek yanmadı. Kendini eksik hissediyordu ama neyin eksik olduğunu bilmiyordu. Küçük bir kasabada değil de büyük bir kentte de olsa, zengin bir ailede yetişse kendini eksik hissetmeyeceğini düşündü. İçinde zenginlere karşı bir öfke ve eziklik duygusu taşıdığının farkına vardı. Hesabı ödeyip lokantadan çıktığı zaman bir başka düşüncenin içinde oluşmakta olduğunu hissetti. Hem yürüyor hem de içine bakıyordu. Bunun zengin bir aile ortamında yetişmekte bir ilgisi yok diyordu içi. Bu başka bir şey, bu senden başka hiç kimsenin başaramayacağı bir şeyi başarmakla ilgili bir şey. Ama o şey neydi? İşte ona parmağını basamıyordu. Vezlecilerden Beyazıt meydanına doğru yürürken içinde tuhaf bir heyecan hissetti. Evet, Nesin onu hayal kırıklığına uğratmıştı ama kendisiyle ilgili adını henüz koyamadığı önemli bir eksikliği hissetmesine fırsat yaratmıştı. Bu eksikliğin ne olduğunu henüz bilmiyordu ama üzerinde düşüneceği, kendiyle ilgili keşfedeceği bir alanın farkına varıyordu. Adını koyamadığı bu heyecandan hoşlanmıştı. Sahaflar çarşısına gitmeye ve Elif kitabevini uzaktan görmeye karar verdi. Seni dinleyen biriyle konuşmaya ihtiyacın var diyen Yakup adındaki yaşlı adamı düşündü. Bakışlarındaki berraklığı ve gözlerindeki anlayışı, kabul edişi hatırladı. Sahaflarda gezmeye başladı ve Elif kitap evini gördü. Evet, kitap evi oradaydı. Heyecanlandı. Ertesi gün gelmeyi ve Yakup Bey'e merhaba demeye karar verdi. Sonra çok erken olur diye düşünüp bir hafta beklemeye karar verdi. Şimdi kafası çok karıştı. Bir hafta sonrası gelmesi ne diyeceğini bilmiyordu. Ama mutlaka onunla konuşması gerektiğini biliyordu. Heyecanlandı. Derin bir nefes aldı. Yurda gitmek üzere geri döndü. Üçüncü Bölüm İlk Görüşme Timur bu hafta sonra sabah saat on buçuk dolaylarında Sahaflar Çarşısı'na gitti. Beyazıt Camii'nin olduğu taraftaki kapıdan girince Elif kitap evi solda kalıyordu. Kitap evinin önünde bir süre bekledi. İçeri girince ne diyeceğini düşündü. Kendini Yakup olarak tanısan bu adamın karşısında gözyaşlarını tutamamış olduğu için biraz mahçuptu. Söze nasıl başlayacağını bilemiyordu. Aslında Yakup Bey'in gözlerindeki şefkat ve anlayış onu etkilemişti. O bakışlara ihtiyacı olduğunu hissediyordu. Yakup Bey hiç konuşmadan kendisine öyle baksa bile sanki iyi gelecekti. Bunun tuhaflığını düşündü. Karşılaştıklarında, ''Yakup Bey, lütfen bana o yüzünüzle, gözünüzle beş dakika bakar mısınız, çok ihtiyacım var mı?'' diyecekti. Tam o sırada dükkanın kapısında Yakup Bey belirdi. Timur'a gülümseyerek, ''Gireyim mi, girmeyeyim mi, girince ne diyeceğim diye mi düşünüyorsunuz?'' diye sordu. Timur, suçüstü yakalanmış hissetti kendini. Bir şey diyemedi, baka kaldı. Yakup Bey, içeride işlerini yürüten birine bir şeyler söyledi ve dükkandan çıktı. Cami önündeki çay evinde biraz oturalım.'' dedi. Kısa süre sonra Yakup Bey'in tanıdığını her halinden belli bir garson geldi. Yakup Bey, Ihlamur Timur ise çay istedi. ''Hadi tanışalım. Daha önce söylemiştim. Benim adım Yakup. Sizin adınız?'' ''Timur. Edebiyat fakültesinde psikoloji 3. sınıf öğrencisiyim.'' ''Hımm, demek mesleklaşız.'' Timur şaşırmıştı. Ben emekli psikoloji profesörüyüm. Sizin gibi edebiyat fakültesi psikoloji bölümünden mezun oldum. Daha sonra Amerika'da dil psikolojisi ve iletişim alanında doktora yaptım. Uzun yıllar orada eğitim üyesi olarak çalıştım. Emekli olunca da döndüm. Yakup Bey, haber vermeden geldim. Sizin zamanınızı alıyorum. Yakup Bey, Timur'un gözlerinin içine baktı. Sakin ve sevecen bir hali vardı. Timur Bey, geldiğinize memnun oldum. Zaman konusunda üzülmeyin. Zamanım olmazsa çekinmem size söylerim kuşkunuz olmasın. O yaşlarda birinin ona bey demesi Timur'un tuhafına gitmişti. Efendim siz bana Timur deyin lütfen. Timur bey tuhaf geldi kulağıma. Yakup bey Timur'a baktı. Birbirlerine nasıl hitap edeceklerine önem verdiğini belli edercesine bir süre suskun kaldı. Sonra size Timur dememi istiyorsanız siz de bana Yakup deyin. Hiç beklemediği bu cevap karşısında iyice afallayan Timur'un ağzından hemen ''Estağfurullah saygısızlık olur'' sözleri çıktı. Yakup Bey Timur'un gözlerinin içine baktı. ''Belki beni ileride daha iyi tanıyacaksınız. Belki bu son konuşmamız olacak ama şunu iyi bilmenizi isterim. Birbirimizle saygınlık yönünden eşit iki insan olarak konuşacağız.'' ''Sizden yaşlıyım.'' Uzun yıllar hocalık yaptım ve doğal olarak birçok konuda deneyimli ve bilgiliyim ama bu daha saygıya değer olduğumu anlamına gelmez. Bu kabulleyişe başlamamız gerekiyor. Size Timur Bey demek istiyorum çünkü bey sözü ilişkimizdeki eşit saygınlığı ifade ediyor. Bana Yakup Bey derseniz eşitlik sağlanmış olur. Timur hayretleri içerisindeydi. Böyle bir şeyi ilk defa başına geliyordu. Büyüklerin eli öpülür, karşılarında saygıyla oturulur, saygıyla konuşulurdu. Eşitlik saygınlık ne demekti? Timur büyüklerle birlikteyken hep saygı duymuş ama kendisi saygı duyulacak biri olarak görmemiş, düşünmemişti. Şimdiye kadar tanıdığı büyükler de onu saygı duyacak biri olarak görmemişti. Saygı duyulacak ne yapmıştı ki kendisine saygı duyulsun? Durumda bir tuhaflık vardı, tıkanmıştı ve ne diyeceğini bilemedi. Yakup Bey... Sadece sizden çok büyüğüm diye bana Yakup Bey demenizi kabul edemem. İsterseniz bu konuyu biraz deşelim. Neden böyle bir şey istiyorum? Konuşalım. Benim yetiştiğim ortamda büyükler küçüklersen, küçükler büyüklere sizler Yakup Bey. Biliyorum ben de öyle bir ortamda büyüdüm. Yakup Bey söylemek istediği şeyin önemli olduğunu vurgulamak istercesine ağır ağır konuşmaya başladı. İçinde büyüdüğüm ortamda küçüklere saygı duyulması konusunda aksaklıklar yaşandığından... Ortada sağlıksız bir durum olduğunun farkına varmam yıllarımı aldı. Farkına vardıktan sonra yavaş yavaş bir şeyi görmeye başladım. Bu tavrın altında yani içinde büyüdüğüm ortamdaki tavrın temelinde belirli bir kültüre özgü bir tanımlama sistemi var ve bana göre bu kültürün önemli aksaklıkları var. Sustu. Bir süre sonra Timur'un gözünün içine bakarak şöyle devam etti. Bu aksaklıkları sizinle ilişkime taşımak istemiyorum. Saygı eşitliği üzerinde bir ilişki kurmak istiyorum. Timur'un işi rahat değildi. Ben siz demek istiyorum ama siz bana siz deyince araya resmiyet girmiş gibi oluyor Yakup Bey. Yakup Bey hafifçe gülümsedi. Öyle hissediyorsunuz biliyorum. Halbuki siz ilişkimizi bir babanın oğluyla ilişkisi gibi görmek Timur, Yakup Bey'in sözünü bitirmesine fırsat vermeden atıldı. Yok hayır, bir hoca öğrenci ilişkisi olarak. Yakup Bey sakin bir tavırla sordu. Evet, anlıyorum. Peki hoca da öğrencisine siz derse Timur Bey? Timur bu soruya karşı hazırlıksız yakalanmıştı. Yakup Bey'in onu alışkın olmadığı bir yere doğru götürdüğünü hissediyordu. Ama şu anda hissettikleri, önemseniyor olmanın verdiği bir hoş duyguydu. Timur'un yüzüne yansıyan sevinci Yakup Bey fark etmişti. O da bir an kendi gençliğine gitti. Lise 2'de öğrenciyken edebiyat ve kompozisyon derslerine giren sevgili öğretmeni Cahit Bey'i düşündü. Cahit Hoca o gün onu bir başka türlü etkilemişti. İçine fark edilen, önemsenen bir kimse olmanın coşkusu dolmuş, gözleri ışıl ışıl olmuştu. ''Şimdi'' dedi içinden. ''Sanırım Timur da benden öyle etkileniyor.'' ''Benimle sizi konuşmanız çok resmi kaçmaz mı?'' diye sordu Timur. Resmi sözcüğü yerine saygılıyı kullansak? Saygı diyorsunuz ama sizin benimle sizi konuşmanız sanki beni sizden uzaklaştırıyor Yakup Bey. Biliyorum. Alışkanlıklarınız öyle söylüyor. Alışkanlıklarınızın kaynağı benim biraz önce sözüne ettiğim kültür. O kültür içinde iki insanın onur, saygı yönünden eşit olduğu, insan insana bir sohbet kuramayız. Siz mürşit ve mürit ilişkisi arıyorsunuz ama ben mürşit olmak istemiyorum dedikten sonra durdu. Belki bu terimler sana yabancı geliyordur diyerek açıkladı. Mürşit akıl veren, yol gösteren, mürit ise akıl verilen, yol gösterilen anlamına gelir. Timur yeniden ben ne için geldim, şimdi neler konuşuyoruz diyerek aklından geçirdi. Nesin'in yaraladığı gönlün tedavisi için gelmişti ve o anlayan bakışlarda kendi yarasının merhemini bulacaktı. Ama konuşma hiç beklediği gibi gitmiyordu. İnsan insana ne demek diye düşündü. Öğreten ve öğrenen ilişkisini anlıyordu. Çünkü ona aşinaydı. Yakup Bey durdu. En doğru ifadeyi arıyordu. Timur'un anlayabileceği ifadeyi. Mürşit doğru yolu gösterendir, bilendir, aydınlatandır, verir, öğretir. Mürit aydınlanan, bilgiyi alan kişidir. Ben sizinle böyle bir ilişki içinde olmak istemiyorum. Timur içinden Yakup Bey'e hak verdi. Gerçekten de onun kendini aydınlatmasını bekliyordu. Doğru sözcük Yakup Bey'in açıkladığı kadarıyla buydu. Yani mürit. O da Yakup Bey'in müridi olmak istemiyordu. Bunu daha önceden neden düşünememişti acaba? Yeni fark etmesi onu hayrete düşürdü ve biraz da tedirgin etti. Acaba Nesli'nin ilişkisinde farkında olmadığı daha neler vardı? Hem kendisinin ve hem Nesin'in farkında olmadığı şeyler onu pek tedirgin etmiyordu. Ama Nesin'in farkında olduğu ve Timur'un farkında olmadığı şeyler işte o kötüydü. Yakup Bey'in kendine bakmakta olduğunu, bir şey söylemesini beklediğini gördü ve sordu. Peki bana siz deyince nasıl bir ilişki içinde oluruz? Onur, saygı eşitliği olur, insan insana sohbet olur. Böyle bir sohbet içinde öğrenme kendiliğinden oluşur. Timur tuhaf bir duygu içindeydi. Bir büyüyle saygınlık yönünden eşit olmak onu hala utandırıyordu. Ama aynı zamanda bu alışık olmadığı durum karşısında başka bir yönünün özgürleşlerini de hissediyordu. İnsan yerine konduğu bir sohbet içinde olmak onda hoş bir duygu uyandırıyordu. Derin bir nefes aldı, gülümsedi ve kendisine açılan kapıdan içeri girdi. Teşekkür ederim Yakup Bey. Sizinle insan insana sohbet etmekten onurlanacağım. Yalnız ben kendimi rahat hissedinceye kadar siz bana Timur ve sen deseniz... Yakup Bey gülümsedi. Bir süre sustuktan sonra ''Ben size Timur Bey derken kendimi hiç zorlanmış hissetmiyorum. Size daha rahat hissedeceksiniz. İlerleyen zamanlarda bana hocam ya da Yakup hocam diyebilirsiniz. Sohbetlerimiz geliştikçe arada belki birbirimize sen demeye de başlarız.'' dedi. Timur teşekkür etti. Sussular ve birbirlerine gülümsediler. Timur iki gün önceki hissettiği aşağılanmışlık ve karamsarlık duygusundan farklı olumlu bir duygu içindeydi. Yakup Bey, Timur'u konuşmaya teşvik etti. ''Hadi anlatın bakalım, o gün niçin o kadar üzgündünüz?'' Timur, Nesin'le olan ilişkisini kısaca özetledi. Kum kapıdaki çay evinde yaptığı evlenme teklifini ve aralarında geçen konuşmayı anlattı. Yakup Bey dinliyordu, gözüyle, kulağıyla, tüm varoluşuyla dinliyordu. Timur'un sözü bittikten sonra Yakup Bey, ''Şimdi nasılsınız?'' diye sordu. Timur, içinde hala hüzün, kafasının da bulanık olduğunu, neyi nasıl düşüneceğini, nesini gerçekten sevip sevmediğini dahi bilmediğini söyledi. ''Sizi dinlerken gençliğimi anımsıyorum.'' dedi Yakup Bey. Gülümsedi. Ihlamurundan bir yodum aldı ve devam etti. ''Bu tür duygulara sadece benim kapıldığımı düşünür, kendi yaşamımı anlamsız, diğer insanların yaşamını anlamlı bulurdum. Ama şimdi bu yaşa gelmiş ve deneyimli biri olarak biliyorum.'' Bana anlattıklarınız yetişmekte olan çoğu insanın yaşadığı olaylardan biri. Bu tür yaşanmışlıklar, bu deneyimlerin getirdiği duygu ve düşünceler kişinin benliğini bulmasına yol açıyor. Timur'un anlamasını istediği bu noktanın altını çizercesine ''Önce şunu saptayalım'' dedi ve sustu. Sonra sıradan bir konuda konuşan bir insanın rahatlığıyla uhlamurundan bir yudum daha aldı. Timur soluğunu tutmuş bekliyordu. Derin bir nefes aldı ve yani benim hüzünlü olmam ve kafamın karma karışık olması doğal. Önce bu olayın doğal olduğunu kabul etmem gerekiyor, öyle mi? diye sordu. Emin olmak istiyordu. Yakup Bey evet dedi gülümseyerek. Kafanızın karma karışık olması doğal. Timur çayından bir yudum aldı. Durumunun doğal olarak kabul edilmesi için rahatlatmıştı. Gülümseyerek Yakup Bey'e baktı. Yakup Bey ıhlamurundan bir yudum daha aldıktan sonra sordu. ''Bana söyler misiniz? Neslinle evlenme teklifi etmeden önce aklınızdan neler geçiriyordunuz?'' ''Öğrenmek istediğim ileriye dönük düşüncelerinizde Neslin sizin yaşamınızda nasıl bir yer, yerde oturuyordu?'' Timur'un rahatlığı kısa sürmüştü. Şimdi kendine hiç sormadığı bir soruyla karşı karşıyaydı. Belki sormuştu da cevabıyla yüzleşmemişti. Yakup Bey kendisini kendisinden bir cevap bekliyordu. Gerginleşti. Bir süre düşünmesi gerekiyordu. Nesin'in zengin bir aileden geldiğini biliyordu. Giyinişinden, hal ve tavrından, okuduğu yabancı dildeki kitaplardan farklı bir sosyal tabakadan geldiği anlaşılıyordu. Babasının İstanbul'un önde gelen iş adamlarından biri olduğunu başka bir öğrenciden duymuştu. Bölümde tanıdığı doçent abi, üç ay önce İstanbul'un zengin iş adamlarının kızının biriyle evlenmişti. Timur'u sever, bana... Ve ona özel bir ilgi gösterirdi. Yeni evine Timur'u da davet etmişti. Gittiğinde evin ne kadar büyük ve iyi döşenmiş olduğunu görmüştü. Halbuki Döşen tabi İstanbul'un fakir semtlerinden birinde büyümüştü. Timur farkına varmadan Döşen tabiyi kendine örnek almıştı. Ben de zengin bir kızla evlenebilirim. Benim de böyle bir evim olabilir diye aklından geçirmişti. Ancak bu düşüncesiyle yüzleşmek istememiş ve aklına geldiğinde de hemen üzerini örtmüştü. Şimdi yüzleşmek zorunda kalıyordu. Bunca zamandır kendine bile itiraf etmediği bu durumu Yakup Bey'e nasıl anlatacaktı? Ama dürüst ve şeffaf olursa Yakup Bey'den çok şey öğreneceğini, gelişeceğini seziyordu. Kendine cesur ol Tümür dedi ve Yakup Bey'in anlayışına sığınarak her şeyi anlattı. Yakup Bey Tümür'ün anlattıklarını dikkatle dinledikten sonra gülümsedi. Dürüstlüğünüze ve bana olan güveninize teşekkür ederim. Örnek aldığınız doçent gibi başarılı olmadığınız için üzüldüğünüzü sanmıyorum. Zengin kızla evlenerek sosyal yaşamınızı değiştirme isteğiniz yerine gelmedi. Ama sizin hüznünüzün ve zihin bulanıklığınızın altında bunun yattığını sanmıyorum. Fakir kız zengin erkekle evlenir, fakir erkek zengin kızla evlenir. Bu bizim kültürümüzde daha doğrusu birçok toplumda, romanlarda, filmlerde öyküleştirilmiş bir konu. Tanıdığınız doçent gibi siz de bu kültürün ürünüsünüz ve böyle bir beklentinin etkisinde kalmanız doğal. Durdu. O berrak gülümseyen gözlerle bakıp şöyle dedi. Benim o gün sizin yüzünüzde gördüğüm hüzün, istediği zengin kızı elde edemeyen bir delikanlının hüznü değildi. Timur, Yakup Bey'in bu dediklerini şaşırmayı bekledi ama garip bir şekilde şaşırmamıştı. Sanki içinden bir şey beklediği depremin zengin kızla evlenememekten kaynaklanmadığını biliyordu. ''Peki arçıları hala devam eden bu depremin nedeni neydi?'' ''İşte Yakup Bey onun hissettiği ama anlayamadığı şeyi keşfetmişti. Çok heyecanlandı. Gözleri, gözlerini kocaman açarak sordu. ''Yüzümde gördüğünüz ifade... Evet, yüzünüzde gördüğüm ifade.'' Yakup Bey dostça bir bakışla timuru süz süzerek devam etti. Duygu, düşünce ve davranışlarıyla yaşamı özgürce kucaklamayan, üzüne ulaşamamış bir gencin iç burukluğunu ve acısını gördüm sizin yüzünüzde. Bu sözler Timur'un zihnine saplandı. Hüzünlü, acılı bir yalnızlık duygusu içinde kıpırdanmaya başladı. İçinizde olan bitenin farkına varabilen bir insansınız. Timur Bey ve farkında olan insan kendini keşfetme yolculuğuna çıkabilir. Kendini keşfetmek kolay değildir. Bazen yıllar alır. Çoğu insan kendini keşfedemeden ölür gider. Kendini başka tarafa itip başkalarının beklentilerine göre yaşamak çoğu kimseye kolay gelir. Ne var ki kendisiyle ilişkisi kopuk yaşayan insan elinde sonunda bir iç yalnızlığına gömülür. Bir yandan söylediklerini anlayıp anlamadığını, önem verip vermediğini anlamak için Timur'un yüzüne bakıyor, bir yandan da konuşmasını sürdürüyordu. Aslında sadece bir iç yalnızlıkla da değildir bu. Kendi özüyle ilişkisi olmayan insanın başkalarıyla da gerçek anlamda ilişkisi olamaz. Timur sarsılmıştı. İçi Yakup Bey'in doğruyu söylediğini biliyordu. Ama biri gelse, söyle ne anladın diye sorsa hiçbir şey söyleyemezdi. İçi biliyordu ama aklı bilmiyordu. Timur ağlamak istiyordu. Ağlamak istiyorum Yakup Bey. Hüngür hüngür ağlamak geliyor içimden. Utanıyorum, ağlayamıyorum. Yakup Bey sevgi dolu gözlerle baktı. ''Anlıyorum. Ben de o diyarlarda sık sık gezindim.'' dedi. Sustu. Bir süre sessiz kaldılar. ''Yakup Bey, sizin söyledikleriniz sanki içim alıyor ama kafam da karışıyor. Kişinin kendi özüyle ilişkisinin olması ne demek?'' ''Şimdi burada sorulacak önemli bir soru bu. Timur Bey, soru kısa, cevabı uzun.'' deyip gülümsedikten sonra devam etti. Buluşmalarımız devam ederse önce kültür robotu olmak ve bir şahsiyet olmak arasındaki farkı konuşalım isterim. Kültür robotu? Evet kültür robotu bu anlamamız gereken önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Biyolojik olarak yaşıyor olduğunu bilmek, yaşamın bilincinde olmak anlamına gelmez. Yaşamın sorumluluğunun bilincine varmış bir insan kültür robotu olmak yerine bir şahsiyet olmayı hedefler. Bu kişi anlam çerçevesini kendisi oluşturmuştur ve bilinçli yaşar. Yakup Bey bir süre sustu. Hafif gülümseyerek şöyle dedi. Şimdi size önemli kavramlar sıraladığımın farkındayım. Yaşamının sorumluluğunun bilincine varmış bir insan olmak, kültür robotu olmak yerine bir şahsiyet olmayı hedeflemek, anlam çerçevesini kendisi oluşturmak, içindeki özgürlüğü oluşturmak gibi. Timur Bey, buluşmalarımız devam ederse sizinle bu kavramları teker teker ele almak ve sizin hayatınızda bunların ne anlamı geldiğini irdelemek isterim. Tuhaf bir durum vardı ortada. Hoca öğrenci ilişkisi içinde görünseler de Yakup Bey eşitlikte ısrarlıydı. Birbirimizden öğreneceklerimiz var diyor, Timur'a anlayamadığı bir değer veriyordu. Sanki üniversitede yani ders açılmıştı ve bu ders Timur'u yaşamın anlama başlığı atıyordu. Dersin profesörü Yakup Bey bu derste ele alınacak önemli kavramları sıralamıştı. Timur'un kafası karışık, içi coşkuluydu. Yakup Bey onun kafasından geçenleri anlamış gibi konuştu. Timur Bey, konu kapsamlı, derin ve önemli. Konuyu irdelemek, araştırmak, üzerinde sohbet etmek istiyorsanız ben varım. Böylesine önemli bir konuyu birkaç karşılamada inceleyemeyeceğimiz aşikar. Zamanınız oldukça gelin, adım adım konunun temel boyutlarını ele alalım. ''Sohbet edelim.'' Timur, böylesine olgun bir insanın kendisine bu kadar zaman ayırmak isteyebileceğini düşünemiyordu. Şaşırmıştı. Onun zamanını almaktan çekindiğini söyledi. ''Timur Bey, demiştim ya, zamanım olmazsa size söylerim. Benim adıma endişelenmeyin. Kendi yaşamımla ilgili konularda karar verecek güç ve yeteneğin var.'' diyerek gülümsedi. ''Bir süre sessiz kaldıktan sonra, yalnız iki koşulum var.'' dedi. ''Birincisi, ilişkimizde eşit olacağız.'' Bu konuya bey kelimesini tartışırken daha önce değinmiştim. İkincisi birbirimize açık olacak, iç dünyamızı olduğu gibi paylaşabilme cesaretini göstereceğiz. Ne dersiniz? Timur gülümseyerek başını salladı. Her iki koşula da memnuniyetle kabul ettiğini bildirdi. Yakup Bey, Elif kitap evinin telefon numarasını bir kağıda yazıp verdi ve yakında tekrar görüşmek umuduyla ayrıldılar. Timur içinde söze vuramadığı bir coşkuyla yurda geldi. Heyecanlıydı. O gece uyuması kolay olmadı.